Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte buna mükemmel zamanlama diyoruz. Günaydın sevgili dinleyiciler, 24 Nisan 2015 Cumartesi sabahından hepinize Günaydının bir interstellar yayını bekleyenlere maalesef diyoruz. Maalesef bugün canlı, çap canlı bir programla karşınızda <gülüyor> bu dersler. Bu kakaalarımız değil. da keyif kakaası. Az önce evet. şarkının içinde adam attı ya. Evet. Duydun mu onu sen? Evet evet. Çok tatlı bir kanka ya. Özel çalınmış şarkılar onlar Oktay. Interstellar bekliyordu herhalde. Esas kahkahayı biz atıyoruz o demin ah, gülen ah, beyefendi ah, ya. Ah, ah, ah, <gülüyor> <gülüyor> Bunda da Interstellar değil. Bunun adı canlı yayın. Canlı canlı. Bunun canlı adı canlı. Adı da, yürek terler fayir. Oktay Bey. Ah çok vurmuşum ya acıdı. Nerede Adanalı? Adanalı sabah, nerede? Sabah sabah. Ne bileyim Adanalı bugün İstanbul'da oldu galiba Ya bilmiyorum direkt ya, otomatikman Yani şehirler arası adeta Türkiye'yi karış karış geziyor Elle vereceksin bir minik mikrofon Geçsin bütün Türkiye'yi Sohbet etsin bir de kamera işte bitti gitti Seçim mitinglerine falan mı çıktı acaba bu adam Vallahi ya? bilmiyorum ya Adana, şey İstanbul. Bir de bir iki fotoğrafını gördüm ben Adana'da mesela Adana sporun atkısını takmış İstanbul'da işte İstanbul sporundu. <gülüyor> Yanlış anlamış onu da yanlış anlamış İstanbul Başak, Başakşehir mi? Başka, bilmiyorum ki bir İstanbul Spor diye bir şey takmış yani. Valla olabilir bilmiyorum ya. Ben de galiba şey yapmış olabilirler adamı. E, bu anonsçular var ya. Anonsçular böyle, ne demek Faiz? Ya işte atıyorum. Teleferik gibi bir semt ismi mi? Yok yok ya anonsçu dediğim böyle başbakanın. Sayın başbakanımız geliyor. Ha çırtkanlar. Ya çığırtkanlar. Şey işte atıyorum böyle bir başka bir parti de olabilir falan da olabilir falan da olabilir. Ben öyle bir iş aldığını düşünüyorum Ege Bey. In. Şey çıkmadan önce esas konuşacak kişi çıkmadan e önce onu, ki, onu bekleyenleri duyuran kişi e, Duyuran diyorsun. ve onu aynı zamanda kürsüye davet eden. Ki da zaten anonsçu diyoruz biz. Anonsçu deniyor doğru söylüyorsun. Anonsçu. Kibar ifadesiyle anonsçu halk arasında çırtkan olarak bilinir. Evet. Onu, ee, da, onu da merak ediyoruz. Allah onu, Allah. Onu aldı diyorsun yani iş olarak. Yok şaka sana... şaka sevgili dinleyiciler. Adana gösterisini yaptı. Adana'yı Çukurova'yı fethetti. Bakalım İstanbul yanda neler olacak. Onu da zaman gösterecek. Tahmin ediyorum gelenleri gülenleri teşekkürler edecek. Evet. O Tahmin büyük... ediyorum yani. yani. Aynı şekilde aynı kanaatte. Bakalım ne olacak. Ee, dün hava bızdı. Onu söyleyelim ama e, tamam herkesin konuştuğu buydu ama konuşulan daha doğrusu konuşulmayan atlanan bir iki konu vardı İsterseniz hemen onlara bir göz Onlardan atalım. bir tanesi e, Tam güneş batarkenki o ışık kırılması Fark ettin mi sen? İçeride Aa. miydin dışarıda mıydın Neredeydin? Onu bilmiyorum Oktay <gülüyor> Kuzey ışıkları mı? Nerede olduğunu mu bilmiyordun yoksa o güneş Hiç haber vermediler bana Yani ben tanıdıklarıma haber verecektim Ama o ışık kırılmasına öyle bir baktım ki Fahir yani daha doğrusu öyle bir etkilendim ki O şeyden hmm. e, Güneş batımı Oktay gözlerine bir şey olacak ışıktan. diye korkuyorum Resmen yani gözümü alamadım yani. Nasıl bir şey biraz tarif eder misin? Yani böyle... E... Aa, 35 bin yılda karşılaştığımız bir vakamı yoksa. Hani biz hep konuşuruz ya sevgiyi görebilir misin diye. Hani vardır ya sevgi. Hani, hani sevgiyi yani böyle vicdan, böyle güzel... Şey gibi Doğayı... E, e, hep konuşuruz yani. Hani vardır ya hani böyle... E, e, hani, hani bir şarkı söyler hani, ya içinden. Hani o... Yani, yani bir onu, korku duyar da insan. Du, duyar da insan. İşte onların hepsi dün gökyüzündeydi. Tam güneş batarken. Batarken'e. Batar, batarkene. Batak, batarak sıra. Ne Batı dedi sıra. onu? Güneş batasıra. Evet. Ee, böyle ben de yani... Güneş batasıra deyince de adı batasıca gibi bir şey oluyor. O olmuyor, olmuyor. Beddua gibi oluyor ki güneşe evet. edilen beddua ya, tutar diyebiliyorum ben. Evet. Ee, güneş batarken diyelim o zaman net temiz olsun. Müşman ne tercih. oldu peki yani bir i̇şte renkli renk bir tüm duygular insanoğlundaki bütün güzel duyguların ifadesi o. Hiç nefret, aşk, intiras. Yok. O insanındaki bütün duygular deyince ben öyle bir şey tahmin bütün ettim. Bütün güzel duygular dedi En Vay. güzel duygular evet. zirvede bıraktın yani duygularını. Zirvede bıraktı gerçekten veda ederken diyor. Eee öyle bir, birkaç kişi de fark etmiş. Ben benim yanımdaki söyledi ne kadar güzel falan filan diye dükkanda. Ya bırak falan filan dedim. Adam gıcık, gıcık oldun için mi öyle söyledin Yok çok da sevdiğim bir arkadaşım. Ya Ama ondan sonra böyle gelenler herkes bundan bahsetti. Herkes bundan bahsetti fotoğrafları çekilmiş. E Kaçırdık. Şey diyen olmadı mı kesin deprem olacak diye? Yok olmadı. İşte o şeye bakınca Fahir o manzaraya baktığın güzel zaman duygular. aklına hep güzel şeyler geliyor. Ay ne kadar güzel bu da bize bir umut oldu. Demek ya. ki bundan sonra bugünden itibaren her gün hava birkaç derece ısınacak... Ve önümüzdeki günlerde neredeyse 30 dereceye varan sıcaklıkları göreceğiz. Bugün eksi bir miymiş? Ya o, bilmiyorum açıklayayım. si artısıyla bütün sıcaklıklar bizimdir. Önemli olan onlara sahip çıkabilmemiz. Eksi birse şey kime tweet atalım ya tepki tweeti mensünlü olarak. Ben, ben molada söylerim ki sen tweet atman gerektiğini. Tamam tamam. En yetkili. Ha. Hava durumu ile ilgili, meteoroloji genel müdürlüğü tabii ki. Tamam, o zaman oraya tweet atalım bir hazırlayalım. Ha. Ama yani hava soğuk kendi dün bunu yakalayan e, dinleyicilerimiz iyi kalpli insanlar vardı. Aman dikkat diyoruz. diyoruz. O zaman sana bir. E, a ben ne çalışacağım biliyor musun? Ne çalışacağım? Vallahi Hayır. hakikaten çok güzel. Sabah sabah güzel de e, hoşuna da gidecek. Vallahi size de bir sürpriz olsun. Şu anda heyecanlandım ben sevgili dinleyiciler. Zann ediyorum siz de heyecanlanmışsınızdır Al al işte sana en güzel şey. Ver bakayım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 851 oldu saatimiz. Canlı canlı modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 24 Nisan 2014 Cuma. 2014 mü? Düzeltiyorum hemen bir düzeltme. Bir yıllık bir hata. 24 Nisan 2015 Cuma sabahındayız. Doğru. Düzeltmemizi de yapalım. Hemen devam edelim. Dün 23 Nisan'da Oktay. Neler söyleyeceksin? Çok güzel bir gündü. Biraz soğuktu. Minik arkadaşlarımızın, küçük kardeşlerimizin ee... gösterileri hep içerilerde oldu. Hep içerilerde oldu. Vallahi yani, ee... Ben ona biraz üzüldüm. Gerçi yani bir de bir iki fotoğraf gördüm. Ben görmedim ama kar olmuş bazı yerlerde. Ankara'nın bazı bölgelerinde. O beyazlara bürünmüş. Ama, tam beyazla ama değildir, işte böyle. saflığın ve temizliğin sembolü beyazlıklar yine Ankara'ya yakıştı. Ne bileyim yani öyle hava durumundan dolayı bir... Ankara'da e... fix Oktay o. Yani şu yaşıma geldim ben 1-2'dir yani gördüğüm güzel bir 23 Nisan Aa, havası. Doğru, doğru evet. İlerleyen Meteorolojik olarak. Şeylere bakacağız. Eee... Hmm. Koltuklara oturan çocukların dramı diye bir evet. köşemiz var. Ona bakacağız. Evet. Bakalım istersen yoksa daha ilerleyendeki yani ilerle <gülüyor> kadar da bakalım. Bakalım biz ona. Dosyamız şu anda hazırlık aşamasında çünkü ama... E, dinleyiciler... Editör kontrolünden geçiyor şu anda. Dinleyicilerimizden soranlar var. Nerede? E, üç kişi değil miydiniz? Yetişemiyoruz. Hani... Vallahi yetişemiyoruz. Valla yetişemiyoruz sevgili dinleyiciler. Hani üçüncü, niye ikisiniz falan diye e, bugün... E, Bizim arkadaşlardan bir tanesi kendini verdi şahsi şova, verdi şahsi şova. Bugün geldiğimiz nokta budur yani. Zamanlaması biraz manidar geldi. Bana da bana. çok manidar geldi Bugün yani. 24 Nisan ee, acaba yayında ne diyecek büyük e, şey mi büyük diyecek? Üstad. Büyük stat. Büyük stat ne diyecek? E, Met? E, Yegen miydi? Neydi? Obama ne diyecek falan diye dünya şey oldu ya. Evet. Bir haftadır o konuşuyor ya. Diyecek mi demeyecek mi? Diyecek mi demeyecek mi diye? Büyük yıkım mı? Demedi onladı. Bir şey bir şey diyecek onu mu diyecek yoksa. Efendim, büyük felaket. Büyük felaket ha büyük felaket mi? Yoksa ne diyecek var? Bana biraz şey geldi. Yani tam bugün iyi doğulmaması. Çünkü soracaktık biliyorsun bir senedir evet. biz hazırlıyorduk ikimiz. O soruyu soracaktık ona. Ama yani adam yok şuanda ortada. Fır diye kaydı hemen. Fır diye kaydı. Artık e, takdir tüm kamuoyunu. Ben anlamadım çünkü yani gelecekti bugün çünkü. Geceğim yani e bir... dedi yani bana da söz verdi. İngiltere'de Channel 4'un kanalını biliyorsun. Channel 4, Channel 1, Channel 2, Channel 3 ve Channel 4 olarak devam eder. Ee, Bizdeki şey gibi yayınla. değil mi? TRT1, TRT2, TRT3, TRT4 gibi. Yani bir açıdan bakarsan öyle tabii. Sıralanmada. Yani İngiltere'de televizyonlarda dördüncü sırada. Channel 4 mu? Channel 4. Pek çok, pek çok evde birinci sırada. Birinci sırada evet Channel doğru Özel Channel 4 olması yeri ayrıdır diyen İngilizler çok. Ee, orada bir program e, var e, bilmem kimle ada yarışma, yarışma. Bilmem kimle ada derken? E, bileyim işte ya. Survival tipi bir şey mi? Survival tipi bir şey evet. Issız e, bir adada hayatta kalmaya çalışan iki takım var. İki takımın çeşitli maceraları. E, bu takımlardan erkekler takımı aç kalmışlar. E, bu işin esprisi o aç kalma üstüne kurulu bir şey Aç kalma Gerçi e... İngiltere'de de şey diyorlardır Kesin bunlara bir şeyler veriyorlardır Yemek veriyorlardır arka tarafta falan diye Va Ölü var değil mi şey Surveillance içinde öyle şeyler söyleniyor ya hmm, aç, aç kalma e Ondan sonra kilo verme Açlıkla kimseyi terbiye etmesin nokta Çünkü aç adamdan korkarım ben Çok doğru dedin Fahir e Kilo verme ve e neydi e Garip oyunlar eşliğinde devam e eden bir güzel. program Oyunumuzu oynuyoruz Oyun sonunda kazanan yemeğini yiyor, kazanamayan yemiyor, aç kalıyor. Oy, oynadığıyla kalıyor. Ee, sinirler Efendim, geriliyor. Sinirler geriliyor falan filan aç kalmaya dayanamıyor. Siz burada olmuş. hala seyretmiyorsunuz oktay. Hakikaten bir, bir bakarak olun ben size özet geçerim. Ben yani. biraz özeniyorum Faiz. Çünkü Birleşme de... Partisi'ne de çok az kaldı. Birleşme partisine ya? Onlar Adalar da mı seçime birleşiyor. giriyorlar? Yok, yok. Yayınladılar mı seçim bildirgelerini? Yok yok Adalar Birleşiyor. Adalar ne? Farklı adadalar mı onlar? Tabii iki takım ayrı adalarda. Nasıl öyle mi? Tabii canım. Ha ben aynı adada biri bir tarafta biri bir tarafta diye Yok şey. canım yani. O, o da... galiba. Evet burada ada bol. Ada bolluğu içerisinde istediğimiz adada kalıyoruz. He ne oluyor peki hangi adada birleşecekler? Bir tanesinin Tek olduğu bir adada, adada de... mı yoksa üçüncü bir adada mı? Büyük adada birleşecekler Oktay. <gülüyor> üçüncü bir adam var oradan birleşecekler? Vallahi biz öyle zayıf bir şeyle girsek ya. Ne derler? <gülüyor> Zavf bir prodüksiyonu efendim. <gülüyor> Heybeladada, Heybeladamız var, Burgazda bir, bir adamız var. Da Daha sonra Büyük Adada birleşiyoruz. Birleşiyoruz efendim. Yalnız saat vapur saatlerine göre belli oluyor bizim birleşmenin saatimiz diye. Ee, bak ben bilmiyordum onu ya birleşme partisi, birleşme partisi mi deniyor? Evet. Ben en son e, bir tanıtımını gördüm izle izlemişim olmadı da böyle mumlar yakılmış. Muma. Böyle Muma giden parayı acılıyorlar Oktay. Ortada bir havuzlu var, bir şey vardı. Taşlar. Kap, kapkaranlık bir ortam. Hı hı. Ondan sonra böyle sanki bir ayin yapılıyor gibi bir şey gördüm. Öyle ben. zaten onlar dediğin... Yayınlandı e, mı o bölüm? O şeye gidiliyor işte hayır o bölüm ne? dediğin e, her hafta zaten o bölüm var. Ne o bölüm? Ne e, demek o? Komisyona gidiyor diye isim geliyor yani. Kurultay da değil onun adı neye gidiliyordu? Komisyon mu? Ne diyorsun Fire ya? Ya işte... E, Kaybeden takım bir kişiyi elenmek üzere işte kendi önce oylamalar yapıyorlar kendi aralarında. He. Ondan sonra e, takımlar da kendi içlerinde bölündükleri için işte iki tane şey çıkarıyorlar aday. Ondan sonra e, seyirci oylamasıyla en az oyu alan kişi hoşçakal Tarzan oluyor. Ya Adaya veda ediyor. Yine yakalayamadık survivant'ı ya. Vallahi ka bu kaçıncısı yani? Vallahi nasıl? hakikaten Oktay. Bir şey anlatıyorsun böyle bakıyorum sana ya. Yani komisyon ben de... diyorsun evet çok mantıklı Kom diye dinliyorum yani. Komisyon değil de onun adı neydi? O mumların yakıldığı şeyin ayrı bir şey mi var? Öyle komisyon gibi bir isim var? İşte, Herkesin toplandığı bir evet, şey. Evet kurultay diyesim geliyor, komisyon diyesim geliyor. kurultayımız bir... <gülüyor> çok mantıklı. Ricky Martin <gülüyor> mi çalıyordu? Ya Allah, her şey çalıyor orada. <gülüyor> vallahi burada e, komisyondan bilmem neyden önce... Ee, bu erkekler takımı İngiltere'deki bu... Konsey, konsey. Oktay. Ad, aklıma geldi. Konsey. Konsey programı mı? Ha, onun adı konsey. ha Konsey toplanıyor. Konsey toplanıyor. E, Adalar birleşmesi gibi bir şey işte o. Adalar birleşmiyor hocam. Adaların birleşmesinde herkes ondan sonra bireysele dönüyor. E, bu konsey takım dediğinde yok. de bütün takımlar bir araya gelmiyor mu? İki takımlar. Tabii, i̇ki takım da geliyor da karşı takım işte çerezlerini şitleyip öbür tarafın birbirine girişini seyrediyor. Orası neresi? O da birleşilecek adada mı toplanıyor iki tarafta? Yoksa biri ötekine misafirliğe mi gidiyor? Yok canım o konsey adası ayrı Ha bir de konsey var? E tabi. Valla büyük prodüksiyonmuş ya. Öyle anlatsaydın ya Fahir e, bana. Dört e, e, tane ada var yani ortada. Şu oradan. anda en az üç dört tane adadan bahsediyorum. Zaten gerçi tabi büyük prodüksiyon. Ee, Acun Bey'in Beyin tişörtlerini düşünecek olursak çok büyük prodüksiyon. E tabi. Her çekimde başka bir tişört. Her çekimde başka bir tişört. Bir daha farklı, söyleyeyim mi etkili olması. Sen görmüyorsun parmak arası terlikler de farklı. Ha öyle boydan da görünüyor mu? Çılgınsın. Hmm. Valla bu Channel 4'daki e, ada yarışmasında var mı sunucusu nedir nasıl oluyor bilmiyorum ama evet konsey diye cevaplar gelmiş şeyden de Twitter'dan da teşekkür ederiz efendim. E, erkekler takımı aç kalıp nadir bir timsaha yemiş. Nadir derken yani nadir yani, bulunan bir timsaha yemişler. Yemelerine şaşırmıyorum. Yiesinler afiyet olsun diyeceğim şimdi yenmiş sonuçta. Ee, Arkaların laf edilirse şey olur da timsah nasıl yakalanıyor? Bu nasıl bir açlıktır? Nasıl bir hırstır? Timsahın yakalanma şeylerini biliyoruz canım. Canım herkesin biliyorum timsah timsah. avcısı şey değil ki, krokodil dandi değil ki. Ağzından tutacaksın. Evet üstten bastıracaksın abi. <gülüyor> Sanki çok kolay gibi yani. Baş parmağınla işaret parmağı arasına sıkıştıracaksın ağzını. Evet abi. Açmasını engelledikten sonra. Oktay çok aç olsan timsahla karşılaştığında sen ben bunu yerim diye mi konuşursun yoksa? Ben de açım kardeşlerim. Bakalım hangimiz aç? İyi olan kazansın. Valla hep beraber yüklenmiş. Artık sinir de var galiba. Yani hem sinir Ölçak var hem ağaçlık var. Aj, ajım, aj. Ama işte e, yani gözlerine kestirdikleri timsah şey zaten en son kalan timsah. Yani nadir bir türmüş hakikaten. Ondan sonra onu ya, da ham hom olup yemişler mi? Avlanmanın kesinlikle yasak olduğu açıklanmış. Türler yasası, Nesli tükenen türler yasası kapsamında korunduğu ve nadir rastlanan bu ıı, timsah kesinlikle yasak demişler. Ama maalesef hmm, yemişler yani erkekler, hap olur hukuk. Vallahi onun bir şey soracağım. Nasıl yeniyor timsah? Nasıl yapılır? Bayağı timsah beyaz et. Tamam beyaz et, beyaz Öyle et. Düşün. Bu tava tava yemeği yapmışlar. Tabii tabii. Yağlı bir olur Ha. ızgara olur. ızgarası da güzel olur. tabi ondan sonra Bu olmuyor. Genelde yağlı oldukları dönemde ızgarası daha güzel olur. Sulu sulu olur eti. Köri olur bak. Ondan sonra ee... Ballı hardallı bir sosla güzel olabilir. Teşekkür ederim. Yani sordun diye söylüyorum. Yoksa Anladım. ben de tabii ki ben yani timsah tükenen... yemine karşıyım ya. Özellikle o... nesli tükenen timsahların yenmesine karşıyım. Hani normal şey gibi olsa e, e, ne derler ona bol bol olan timsah modelin <gülüyor> adı ne? Bol bol olan timsah bunu da söyleyemedik ki fare zaten. Ha yani, yani özel bir şey olsa iyi. Ben size çok... bir şey demem. Ama kalabalık olsalar zaten öyle bir durumda şey yapmazlardı. Herhalde bunu yalnız buldukları için. Öyle bir şey yaptılar zaten ne 15 20 tane timsah yan yana görseler bak bakalım kim kimi yiyor o zaman görür dışlanmış timsah yani galiba kendi içlerinde de dışlamışlar. İşte bak haber değeri taşıyan bir hadise. Timsa adamı yediğinde haber değil ama adamlar timsağı yediğinde haber. bir habercilik şeyi verdin, örneği verdin. Ama burada da yani yine adamlar timsağı yiyor da adamlar adam gibi adam değil. Adam değiller. Yani bir garip bir insanlıktan çıkmıyorlar mı o adada? E, çıkıyorlar. E, o yüzden bu da haber olmamalı. Belki o, normal belki zamanda da insanlıktan çıkmış halde oluyorlar Oktay. Ona ben çok emin değilim yani. Ha, Sadece normal. açlıktan mütevellit bir hadise olduğunu zannetmiyorum. Hmm. E, bunun çok, üstüne çok, ne yapmışlar? Öncelikle çok özür diliyoruz. Özür mü? Çok özür diliyoruz demişler. Lan türü yok ettiniz. Özür dileyerek şey mi olur? <gülüyor> Channel Hayır hep şey. özür dileriz onu da yedik. Bu şey gibi bizim bir Anadolu kaplanı da geliyor. Anadolu'da Leopar'ı vardı ya. Bir... Evet. Bize, bize saldırdı biz de onu fırduk diye böyle bir şey vardı. Vallahi doğru. O... Onda bile daha büyük pişmanlık vardı. Ama var. burada... burada şey var. Hayır her tarafta kamera yok mu zaten? Evet. Burada yerken neredeydiniz? Acaba şey diye mi düşünüyorlar ya? Hani bu belgesel... Citeri karışmamak lazım. şey var ya karışmamak lazım abi falan filan. Doğa doğaya, kendi kendine bu işi halleder. Doğa şey yapar. Ulan tür gidiyor. Falan filan diye. E, tür gidiyor da bu adamlar da doğaya adapte olmuş oluyor ya bu adada. Evet. Sonradan konmuş oluyor da şey gibi bir yerdeki hayvan dengesini başka bir yere getiriyorsun. Canım canım türleri koyuyorsun, Canlı dengesi ya. bozuluyor ya. Hmm. Onun gibi sen koyarsan böyle aç aç adamları. Hiç almayacaksın o zaman bu timsayı yedim. Madem sen timsayı yiyebilen bir adamsın. Yarışma bittikten sonra da kal Abi, arkadaşım sen orada. Timsahı yiyen adam yarın öbür gün Seni beni de yer yani onu da söyleyeyim Yarın öbür gün birbirlerini yerler Çekimlere başlamadan önce Adada yaşayan tüm hayvan türleriyle ilgili Bilgi sahibi olmak için uzmanlara danıştık Oktay ben sana bir Merve Aydın taklidi yapayım mı? Merve Aydın kim ya? Aa, takımlardan, ünlüler takımından Merve Aydın He. Kendisi atlet Yapsana Fahir ben yani büyük ihtimalle Anlamayacağım ama iyi Eğer illa bir şey yemek istiyorsanız Kendi adanıza gidin birbirinizi iyi. Böyle bir de gıcık gıcık mı ya bu Merve? Valla herkes gıcık okta herkes kadar gıcık herkes kadar <gülüyor> sinir bozucu. Sonuçta doğada ayakta kalmak için ilk şart gıcıklık mı? Hayır doğada ayakta kalmak için ilk şart laf sokmayı iyi bir iyi beçeden ayakta kalır. Onu biliyorum ben. Öf, biraz da bir şey ya. bir hesap yapacaksın okta. İyi, biraz... i̇yi ki kentte <gülüyor> yaşıyoruz ya. Kamyon arkası yazısı biraz ezberlersen çok iyi şey olursun. Ha, kamyon arkası yazısıyla idare ediliyor mu? Tabi canım. Çünkü zaten doğada kamyon olmadığı için herkes şey yabancı ve de etkileniyor değil mi o kamyon arkasında? Mayınlar da sessizdir ta ki üstüne basılana kadar. Fire gerçekten şu anda ben rahatsız oldum ya. Aa olur mu Oktay? Bunlar hep güzel laflar. Bu lafları edeceksin işte. Ondan sonra oturur timsahını mı yersin? Ne diyorsun lan diye girer, girişen olmuyor değil mi adada? O, yok dokun do, dokanmak yasak yani dokanırsan elenirsin. Ha onu biliyorum bir tane şeyleri var dokunulmazlıkları var o mu? Hayır canım fiziksel. Bir tane dokunulmazlığı oluyor ona hiç kimse ele yiyemiyor falan. Fiziksel mu temastan bahsediyorum. Fiziksel temas yok. Hı, Ama herkes böyle, şey gibi. Ya, böyle bir şey gibi. Bakıyorum ben Askerdeki ya. gıcık adamlar Türk var ya bakıyor. onlar gibi oluyorlar işte. Şeye güveniyorlar herkes böyle bir şeye güveniyor. Notosak dokunamaz gibi. ki bana falan. Kimse diye. dokunamaz diye düşündüğü için herkes böyle bir çeylik bir yavanlık peşinde oluyorlar. Ama afiyet olsun diyeceğim denmez. Denmez. Sürü yok ettiniz boğazınızda kalsın desem yani o da denmez Ameri Amerikan saymış bu Amerikan sayan adada ya da o bölgede yaşadığına dair bilgi sahibi değildik demiş kanal yaptığı açıklamada yani kimse bilmiyordu o zaman bunu demiş ve yani. üste çıkmışlar <gülüyor> madem siz de bilmiyordunuz biz de bilmiyoruz e, abi. o zaman kimse bilmesin abi ne diyeyim ya Afiyet Hadi bakalım. olsun ya helali hoş olsun ne diyeyim yani artık bu noktadan sonra benim söyleyecek bir şeyim yok iyi yeni saatimize merhaba diyelim merhaba merhaba, merhaba. ondan sonra güzel bir şarkılarla devam edelim o dansa baklar. O dansa baklar. O dansa baklar. İzle aç mı? 15 mi? oldu saatimiz Oktay Bey neler söyleyeceksiniz? Dün 23 Nisan 23 Nisan dosyasını açacak mısınız? Açalım. Aksi takdirde açılmamak aç. üzere seneye kadar kapatıyorum. Açalım. E, klasörlerimizi açalım. Dün yine e, koltuklara oturan e, kardeşlerimiz vardı. Eee büyük çocuklar oturmadı değil mi bu sefer? Yok oturmadı. O artık şey oldu canım. O birkaç sene önce oldu ya o. Ha, bitti mevzu. Ondan sonra o rahat rahatla rahatlandı. Ona dikkat ediliyor. O öğrenildi. Ee, hmm. onda sıkıntı yok. Hmm. Ee, Cumhurbaşkanı'nın e, koltuğuna bir iki küçük kardeşimiz oturdu. Bir tanesi Keman ile geldi. Bir iki eser çaldı. O ne kadar güzel. Ondan sonra o kaptı. çalan bir cumhurbaşkanı oldu yani. Ondan sonra e, ikincisi de e, soruları cevapladı. Aynı şekilde başbakanlık koltuğuna da bir tarzımız e, oturdu. Evet oturdu. Küçük hanımefendi oturdu. O da e, yalnız ben şeyi fark ettim diyor. E, gazetecilerin bir eğitim alması lazım. Ya hakikaten ben de oluyor. Çocuklara siyasi siyasi sorular soruyorlar. Siyasi e, sormaları... Bilmiyorum yani nasıl bir şeydi. Saçma sapan sorular soruldular çocuklara. Ama artık herhalde öğrenildi ve bütün çocuklarla aynı şekilde mi konuşuldu yoksa onun da bir standartı mı var? Nasıl? Artık böyle kendi herkes kendi içinde bu makamların sahipleri konuştu da öyle bir şey mi oldu? Aşağı yukarı bütün çocuklar aynı şeyleri söyledi. Lütfen bize e, bana şeyle ilgili sorular sorun. 23 Nisan'da ilgili. Evet 23 Nisan ve çocuklarla ilgili soru sorun diye ilk başta aa ne kadar güzel cevap verdi falan filan diye böyle ben dinledim. Sonra baktım gün içerisinde başka başka koltuklara oturan çocuklar da aynı şekilde cevap verdiler. Yani herhalde böyle bir şey yayınlandı. Genelge tipi bir şey yayınlandı. Ama yani hakikaten. Öncesinde bir ön konuşma bir ön görüşme yapıldı çocuklarla. Dünkü şeyler sırasında. Tembih etmişler yani. Hem tembih ettiler. Dün e, başbakanın koltuğunda oturan Küçük bir kız e, çocuğumuz evet. vardı. Evet. Ondan sonra ona da sordular CHP'nin seçim vaatlerini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Orada Başbakan e, Davutoğlu da kulağını eğildi. Evet orada bir sufle şey vardı değil mi? Bir Hadesi sufle şeyi oldu. Ondan sonra herkes onu konuştu. Ondan sonra da Bolkeseden bol bol bol şey diye bir şeyler söylendi. O, garip gurip. Hangisi çocuktu ya bunların falan filan diye öyle tartışmalar olmuş hmm. gazeteciler arasında. Hmm. Zaten gazetecilerin bir şeye eğitime girme yine medya yani kabahati yani, yani, yine mi medya oktay Zonguldak'ta vali koltuğuna oturan e, ben onun hastası oldum bravo yani hakikaten. 4. sınıf öğrencisi Melek Hoca Soy <gülüyor> e, ne, nedir efendim isteğiniz var mı dondurma istiyorum demiş Arkadaşlarım ve kendim için dondurma istiyorum demiş. lat diye gelmiş. Ben de küçükken çok hevesleniyordum. Babamın iş yerine gittiğim zaman onların böyle markaları oluyordu. Meyve suyu falan diye hemen oradan söyleniyordu bana. Ben de şey diyorum ne kadar güzel bir hayat. İstedikleri zaman meyve suyu içebiliyorlar. <gülüyor> spor salonu yapılmasını istemiş bir de kendi okuluna. Okulumuza spor salonu yapmak istiyor Ondan sonra Eskişehir'de e, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç... E, bu nereye bu? kadar iniyor Oktay? Ne demek o? Yani tamam. Yaş olarak mı? Hayır. Ee, ha koltuk mu? Ya koltukta tamam. Cumhurbaşkanı, başbakan, hatta meclis başkanı, bazen bakanlar işte valiler falan hepsinin yerine oturuyor. Nereye Pro kadar iniyor? Protokol mu sırasında Muhtara göre kadar inecek Muhtara değil. kadar iner. Ama e, yani inme çıkma yüksek alçak onu bilmiyorum ama dün bizim dükkanda da oldu. Öyle mi? Hadisi. Tek tek geçildi fotoğraf çekildi. Ne Kasaya mı geçildi ne oldu? Kasa değil yukarıda koltuğa efendim ofisimizdeki. Ha, o kadar çok güzel. Biraz gasp yöntemiyle oldu gerçi oldu <gülüyor> da ben sonradan gördüm. <gülüyor> Fotoğraflarını gördüm. Ee, Baya Ahmet oturmuş. Yani güzel güzel fotoğraf. Ahmet çekmiş. kardeşimiz. Ahmet kardeşimiz. <gülüyor> Ve herkes söylemiş olmasına rağmen senin için biraz büyük falan değil. Niyeyse ona inanmadı. <gülüyor> o şeyleri yaşın. işte birkaç sene önceki o sakallı çocuğun oturmasından kaynaklı hadiseden sonra herkes böyle hevesleniyor. Yine politik diyorsun yani. Yine politik yine politik. Yine politik yine politik diyoruz. O yüzden yani sen de atlasa şey yapabilirdin verebilirdin verdim canım. E, neyi verecektin? Hangi koltuğu verecektin? Senin de öyle evde bir koltuğun yok ki Fahir ya. Yani. Olur mu canım? Baba koltuğu diye geçen koltuk var. Hangisi o baba koltuğu? Vallahi genelde orada kedi takılıyor da baba koltuğunda. O hemen dışarı çıkarken sağ tarafta tekli koltuk mu? Tekli koltuk. Orası da hiçbir açısı kötü oranın ya. Orayı mı verdiler sana? Ne yapayım Oktay? Yani bunu bulduğumuza da şükrediyoruz. Bir de orada evet Paşa'nın kılları var. Ben hiç kimse otururken görmedim orayı. Paşa'nın kılları. Çok Paşa güzel. Paşa'nın kılları aldı. Küçük iki tane hikaye kitabımızı çok yakında piyasaya Sevgili Seyircinizler vallahi hakikaten çok ses getirecek Paşa'nın kılları. <gülüyor> Ay, sivrisinekler üzerinde bir araştırma var. Onu da verelim mi yoksa Bu arada e son dönemde vallahi bir işte kreşlere giden e çocuklara yeni şarkılar öğretiyorlar. Ben en son duydum şey oldu. Böyle Allah Allah ya nasıl kafalar var diye. Ne öğretmişler? Geçtiğimiz günlerde burada bahsettik ya çocuklara işte hikaye ya, kitapları. Çocuk kitapları. Hı -hı. çocuk kitapları vardı. Değnek adamdan bahsetmiştik. Evet. Sonra da kafasına bir... E, Torba bir, geçiren kadın hikayesi yok, o mu? Yok bir tane şey var işte ne derler susamuru <gülüyor> değil. Köste Bey'in kafasına birisi kaka yapmış da o da bütün şeyi arayıp duruyor. Kimin kaka attığını evet, arıyor. Evet evet. Tamam. İşte yani o da bir garip gelmişti. O, o şarkı değil değil mi? Hikaye o. Bir de şarkısı var. K şarkısı var mı kakalı, onun? Kakalı şarkılar var. Kakanı yaparken zorlanmakta haklısın, haklısın, haklısın. Kakanı yaparken zorlanmakta haklısın diye hoş bir çocuk şarkısı var. Bu ya var. Pe peklik çeken çocuklara yönelik bir teselli şarkısı mı? Yoksa bezden kurtulma aşamasındaki çocuklara bir destek şarkısı mı? Oktay takdir tüm kamuoyunun. Yani bunu ben tam çözemedim ama bu... Beklik çeken genç arkadaşlarımıza bir kuyuru. <gülüyor> sinirlerim bozuluyor. Yemin ediyorum sinirlerim Hak bozuluyor. veriyor yani şarkı. Tabii. Bir de bunu sen de söylemek zorunda kalıyorsun. Koca koca insanlar, ebeveynler bu şarkılarla coşuyorlar. Bence güzel bir şey ama. Yani o çocuklara değil bence yetişkinlere de etkili olur o tip şarkı. E Mesela girsen... Hani bu Japonya tuvaletleri konuşuluyor ya Yok Japon ısıtmalıymış yok bilmem neymiş falan filan bilmem Isıtmalı, neymiş püskürtmeli Püskürtmeliymiş yok püskürtmeliymiş. Herkes bunu konuşuyor Koy sen bakayım hangisi konuşuluyor Koy bu şarkı tuvaletlere Bak bakalım hangisini Girdiği konuşayım. zaman otomatik ışık değil Girdiği, Adımını attığın zaman o şarkı Japonlar çalmaya başlasın Japonlar konuyu çok önceden çözmüşler Oktay vallahi ben onu anladım yani Yapsak Adamlar biz bizim 30-40 yıl önümüzdeler <gülüyor> Yani bazı konularda en azından <gülüyor> Doğru. Hangi konularda faibi söylemek istemiyorum herhalde. Büyük kabahat konusunda bizden bayağı e, öndeler. E, Oktay Bey sizi lafınızı balla kesiyorum ama bir twist şey yapalım. Tam tamam. Tam twist zamanı. Sonra da dünyanın en tehlikeli hayvanı olan sivrisineklerle ilgili dosyamızı açalım. Bey, önce twist hemen akabinde tekrar beraber uğraceğiz. Sen shout diyorsun yani. Modern sabahlar Modern Sabahlar bu da bir yarım kalmış gibi yani. Bir şey daha söyleyecekmiş de ağzına tıkamışlar gibi sevgili Vili. Ama öyle değil. Sevgili Vili. Ee, teşekkür ediyoruz BilSimiter'de. 9.33 oldu saatimiz. Bakalım dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Şöyle bir bakalım. Buyurun. Bakalım İngiltere'de yapılan araştırma şimdi bu konu başka yerlere de gitmesin. Ayakkabı kutularında neler saklanıyor? Hayda. Adlı. Evet. İngiltere'de mi yapılmış yoksa İngiltere yapmış araştırmayı dünyanın çeşitli ülkelerinden bakmış. E, Valla herhalde başka ülkelerde de neler neler saklanıyor diye e, bir şey yapmışlardır. Dosyalarına koymuşlardır. Koymuşlardır yani sadece İngiltereyle olmaz. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre her üç kişiden birinin resmen bir şey söyleyeyim mi Fahir? Bu araştırma resmen e, milletin iradesine darbe niteliğinde bir araştırma. Bir üst akıl diyorsun yani. İşte dış güçler. Evet. Sene dış herhalde güçler söyleniyor bu. Evet dış güçlerden birisi de İngiltereymiş. O ortaya çıktı. Üç kişiden biri önemli belgelerini ya da hatıralarını ayakkabı kutularında sakladığı ortaya çıktı. Resmen. Resmen, üst resmen zarbe yani. Vallahi araştırmaya göre ayakkabı kutularında saklanan belgeler e, aşk mektuplarından banka dekontlarına kadar çeşitlilik arz ediyor efendim. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzelmiş. Artık Gerçekten ayak... de ayakkabı kutusu görünce insan içine bir şey yani ata, atsan atılmaz. Ege olsaydı daha net o duygularını ifade ederdi ama. Hele o köşesinde metal şeyler olan ayakkabı kutuları var ya. Evet. Ben onlara çok inanılmaz şey ya, yapıyorum, inanılmaz. onları atıl, atılır mı ya? Bir de düz ayakkabı kutusu değil bazen böyle çekti mi çekti oluyor. Onlar da çok güzel fail. Vallahi kalite ayakkabı kutusu her zaman işliyoruz. şimdi en kalitelisi galiba ayakkabı koymak için bu şeffaf kutular çıktı ya işte topuklu ayakkabıyı koymak için boyutu dedi Şeffaf ayakkabı kutuları var artık. O içindeki ayakkabıyı görmek için. Ama işte onun için şeffaf yapmışlar da ayakkabı hmm. kutusu diye satılıyor. Yeni ha, evet. yeni şeyde. Yok ben ondan yana değilim ya. Benim. Aa çok güzel oluyor. Aa, hayır, Böyle hayır. bakıyorsun hepsini görüyorsun Fahir. Hayır hayır. hayır. Benim... Var, var bizde. Tamam. Bir gün geldiğin zaman <gülüyor> uzun uzun gezdireyim orayı sana bak. Na, ne yapıyorsunuz? Ayakkabılarını koyuyor. Onu koyuyorsun. Onu Didem kullanıyor galiba. Didem kullanıyor. Ee, Didem'in ayakkabısı mesela olmuyor bazen. Daha doğrusu yani ayakkabı istiyorsun? kutunun içine olmuyor anlamında yoksa tabii ki. Çünkü Dildem'in ayaklar büyücü. Dildem Marcos, bir, Kirlili, no. Didem, Didem Baltacı diye geçer biliyorsun yani. Orada e, o, mesela olmadığı zaman o kutu bana kalıyor. E tabii yani aslında o kutuları da insan atamayınca bu sefer çift çifte tarifi oluyor. Şöyle ki... Anlaşılmadı. Yani hem ayakkabı yer işgal ediyor hem kutusu işgal ediyor. Ha bildiğimiz çifte tarife. <gülüyor> çifte tarife oluyor. Anladım. Yani şimdi o zaman e, biliyorsunuz toplama alanı olarak gayet e, fazla alana ihtiyaç Ama o duyuyoruz. kutuyu başka şekilde de kullanırsın canım. İşte aşk mektuplarını koy da insanın hayatında aldığı aşk mektubu sayısı da ne kadardır? Zaten hani şimdi sen olmuş 2015 kim aşk mektubu alıyor? E, fine, ben aşk mektubu... Öne önemli belgeleri koyacağım desen... Hani bu şey artık... Dekont mu? E, Mesela faturaların ödenti dekontları. Yo onları da tutan... Ben e, şey... Tutan var mı onu hatırlamıyorum. Tutan var mı deyince de aklım hemen başka şarkılara gidiyor. E, tutan Tutankamon mu? Tutan kamon veya Tutan Tutan Nane e, adlı Anladım. değerli eserimize gidiyor. E, bu bir alışveriş yaptığınız zaman efendim faturasını lütfen atmayınız. Çünkü bunun e, garanti belgesidir. Evet o beni çok strese sokuyor ya. Yani... Manyak ne kadar, ne kadar ben... kullandıktan sonra faturaya atabilirim falan diye Atam, soracağım aynı, bir gün yani. Ataman da nereye kadar ataman yani. Ne bileyim sonra... Onları falan koyarsın o da 2-3 kutu tutar yani nereye kadar ben içine belge koyacağım. Ama aşk mektuplarında durum biraz daha hassas fayir. Çünkü yani aşk mektubunda biliyorsun niyet önemlidir. Yani Hı. mektubu yazan değil. E, mektubu okuyanın niyeti. Bir de erkeklerin yani aşk yalekten, mektuplarını düz bir mektup yazmıştır mesela evet. adam ya da kadın bakar ona onu aşk mektubu olarak yorumlar onu koyar ayakkabı kutusuna bu bana yazılmış aşk mektubu tamam e, da Oktay bey şimdi hayatın e, şey doğal akışına göre sen zamanında olan olan akışı olan akışı olan şüpheliler e, <gülüyor> boğazımızı temizleyip şimdi aldın zamanında 20 yaşlarındasın tamam. aşk mektuplarını aldın güzel. Bir ikimini yaptım. İstifledim. Çekmeceye ilerleyen İlerleyen yıllarda bir izdivaç yaptın başka birisiyle. Evet. Bir şeyler oldu. E ne yapacaksın o aşk mektuplarını? Gidip hemen başka bir mahalleye atman gerekir. Aynen. Niye atıyorsun? Dursun ya. Ne olacak ki? Dursun mu? Ha. Çok güzel Oktay Bey. Madem bu kadar rock and roll ve Avrupa'yı bir e, hayatımız ya? var. Antika değerinde şeyler onlar. Antika değerinde. Tabii. Hatta eşinle şey beraber oturur öyle hep beraber okursunuz. Bilmedi o da o, güzel olur yani. Okuyacan diye bir şey yok da bir medeniyet. Niye saklı o zaman? Bir medeniyet kayboluyor. Yeni bir işte bir şey kuruluyordu bir krallık bir şeylik. Ondan sonra o eski medeniyetin her şeyini yıkması gibi bir şey bu. Tarihtir o, ya. ya tarihtir diyorsunuz. Vallahi ne güzel yaklaştınız. Tarihtir, tarihi değeri vardır. Aman diyoruz gözümüz gibi saklayalım. Hatta sergi sergile Oktay Madem öyle sergili evinde güzel bir aşk köşesi yaparsın. Canım sergilenecek kadar da bir şey değil de yani eğer atmak istemiyorsa atmasın ne olacak At, yani. Tamam atmasın da işte sıkıntı olur abi. sıkıntı olur patar patar tete sıkıntı olur abi. <gülüyor> ben sana söyleyeyim yani o evde e, huzur bulamam. Peki. O tamam, yüzden sen... aşk mektubunu çok fazla da saklamak e, taraftarı değilim. Hatta şöyle söyleyeyim değilim. Lütfen ayakkabı kutularınızı ayakkabı boşaltınız. Fotoğraflarla kutu, kutu, boşaltın. peki? Birlikte çektirdiniz fotoğraflar birlikte mı? Birlikte mesela eski arkadaşlarınla çektirdiğim fotoğraflar. Eski arkadaş diyorum bak tam şey vermem İlişki sana. demiyorsun yani. Ha, yani o arkadaşların arasında mesela eski Sen var de... ama varsın yani o fotoğrafta. Yok e, Oktay açıklamayı sen yaparsın ben karışmam yani sen bilirsin. Siz Avrupa Birliği'ne çoktan girmişsiniz bizim haberimiz olmamış yani. <gülüyor> ne kadar yani, güzel bir dünyanız nasıl var Nasıl fotoğraflar falan? Sevgili dinleyicilerimize de bakar, tavsiyelerde şey bulun böyle de yak milletin başını yok tavsiye değil, tavsiye tavsiye değil de. herkesin ilişkisi şeyi ayrıdır herkesin dinamikleri ben. ayrıdır lütfen milletin dinamikleri dinamiklerine ayrıdır. dinamit koymayınız kimisi müzecilik yapar eski sevgilerinin fotoğraflarıyla kimisi kutuda saklar kimisi başka mahalleye atar kimisi yakar hayır. millet facebook'un instagramını temizliyor o hadiselerden sen hala saklamadasın bilmem nedesin ya dijital ortamda bak ama, saklayamıyorsun ama bak, ama, bak, ama bak orada şey var facebook instagram facebook falan filan façe adam façe, gibi konuş fa, Doğru façesinden instasından ee, onlar da farklı durum Çünkü hmm. yani onlarda başkası da görüyor Ama sen ayakkabı kutusunda saklıyorsan Zaten sen kendin göreceksin Kendin için saklıyorsun vesaire Yani hmm. başkasına Göstermek orada bence şey. Niye saklıyorsun? Demek ki bakmak istiyorsun. Demek ki sen özlüyorsun eski günleri. E hatıradır ya. Hatıra Öz, demek illa, eski günleri hatıra olarak yani demek sen, özlüyorsun nokta İlla sakladığın her şeyi özlüyorsun anlamına gelecek e gibi Niye şey saklıyorsun o ha, zaman? Günü gelir bakarım mı diyorsun? Hatırlamak istersin bir şey olur falan. senin. Hatırlamak istiyorsan istersen demek ki fotoğraflarda. ilişkinde bir şeyler eksik ki o eksiklikleri eski hatıralarda tamamlamaya çalışıyorsun. Yani öyle olan da vardır tabii de hiç öyle olacak diye de bir şart yoktur Fahir. Ben, ben karışmıyorum Oktay. Açıklamaları sen yaparsın. Ben diyor savcı beye efendime söyleyeyim Didem Hanım'a açıklamaları sen kendi yaparsın. <gülüyor> Buyurun savcı be söz sizin ben karışmıyorum. Teşekkür ederim arkadaş çoktan girmiş. Hemen, yani. ge hemen geziye kalkışma derim ve söverim. <gülüyor> Bitti gitti. Öyle bir durum olursa. Didem'le konu açılırsa o işe yaramaz da. Yani öteki durumda öyle yaparım. Sivrisinek dosyasını açayım mı Fahir? Aç aç sivrisinek dosyası çünkü havalar ısınıyor sivrisinekler gene ee, şey olacak gündemimizin ana maddesi, gündemimizin olacak. Ana maddesi olacak aslında dünyanın <gülüyor> ilk gündem maddesi sivrisinek daha doğrusu en tehlikeli gündem maddesi diye geçer neden? neden? E çünkü en tehlikeli dünyada insan ölümünü en fazla Sivrisineklerden dolayı Sinek oluyor. Sinek küçüktür ama mide bulandırır diyorsun. Hayvanlar aleminden Pardon. gelen. Sinek küçüktür ama adam öldürür. Öyle kaplanlar yedi, timsahlar yedi falan filan diye. yok. Geçen vardı fil ezdi falan filan diye böyle bir şeyler vardı ya. Her bölgenin çeşitli şeyleri var yani. Esas sivrisinekler gizliden gizliye kalabalıklar bile biliyorsun. Kan, kanımızı da emiyorlar. Hem kanımızı emiyorlar hem de cinayi. Bunlar katil ya bazıları. Cinayi şebeke diyebilir miyiz? Cinayi <gülüyor> şebeke diyebiliriz valla. Onunla ilgili bir araştırma yapılmış. Eee... Hafif masum olan sivriselikler incelenmiş. Londra'da hijyen ve tropikal tıp okulu var biliyorsun. Hı hı. Hijyen eğitimi şart. <gülüyor> Hijyenleri gelmiş diye bütün okuldan şey yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Muayene şeyleri geliyor yani. Allah Böyle dosyalı olsun. Ee, bu okulda Bilim insanları ikizler üzerinde bir araştırma gerçekleştirmişler. Oktay Bey ikizler demişken ikizlere tak ya son noktayı da koyarak ağzımdaki artık şey bütün beyin ifrazatımı atıyorum. Aman yap da bir rahatlayalım ya iyice dipteyiz Vallahi şu anda yap, zaten. yap dipteyiz sondayız ve depresyondayız. Daha da dibe ineceğimizi tahmin edememiştim bunu söyleyelken. Yani sivrisineklerin ısıracakları kişiyi genlerine göre seçtikleri ortaya çıkmış. Hiç alakası yok. Vallahi yemin ediyorum yalan söylüyorlar. Yalan konuşuyorlar bilim insanları. Daha evet bilim insanına söylenecek en büyük şey. Yalan, yalan konuşma intihal yapma lan diye. Ya, hakikaten öyle. Yalan söylüyorsun demiyorum. Yalan konuşuyorsun diyorum. Daha önceki araştırmalar e, böceklerin vücut kokuları nedeniyle bazı kişileri çekici bulduğunu ortaya koymuştur. Tamam zaten. ben bazen Bunlar çok, çok güzel, tamam duşumu alıyorum, güzel kokularımı sürüyorum, şeyimi yapıyorum. O zaman bir hoşlarına gidiyor. Yani o Ama senin... en pis en leş halimde de... <gülüyor> Yani affedersin de sivri sineğe göre daha işte, doğrusu böcekten böceğe göre değişiyor. Bazısı böyle pis seviyor adamı pis seviyor Hayır. bazısı. Orada biliyorsun benim e, bir lafım var. Sana göre leş kokan ayrı. Kudüm kudüm kudüm kudüm kudüm zudum dom dom. Ona göre leş kokusu ayrı. Yani sivrisineğe de hoş geliyor bazen ter kokusu. Tabi canım. Bazı sivrisineğe tabii, bazı Ter, ter sivrisineğe, kokusu da tüksineğe. demeyeyim de insan kokusu yani böyle Has haso haso koku. Hmm, vücut kokuları nedeniyle zaten o ortaya konmuştu. Ee, bu sefer de sivrisinek ısırıkları üzerinde e, bu araştırmada genlerine göre seçiyorlarmış. İkizleri mesela öyle bir tanesine yoğun çalışıyorlarmış diğerini daha rahat bırakıyorlarmış. Allah Allah. Hmm. Ondan sonra o yüzden... E, öyle... Aynı değil mi ikizlerde gen durumu? Cık, tek yumurta çift yumurtaya göre değişiyor mu diyorsun? Onlar birebir aynı mı? Vardır yine ufak tefek farklılıkları. Mesela biri, e, çok, yani... biri çok iyi yiyor, biri mesela yerken sıkıntı. E, Nedir tabii. o? Genetik. Genetik. Yani birisinin huyu ayrı, öbürünün huyu ayrı. Biri Nedir her... bu? Genetik. Biri herkesi kendi gibi sanıyor. Kimisi Ötekine bakarak sonunda mesela söyleyeceğini ikisinden... en başta söylüyor. O tekisi de mesela herkesi kendi ikisi gibi zannediyor. Mesela? Bu özelliklere bakınca sanki aynı gibi. Değil. Ama ikisi de kendi gibi zannediyor. Hiç alakası yok yani. A Aynen abi. Anlatabildim mi? Biraz şey oldu. Yani bilim dünyasından açıklamalar Kom karıştır. Komplike, falan. komplike ama şey. Ne yapacağız peki sivrisineklerle şeyimizde? Sivrisineklerle mücadelede e, bilim insanları zaten senin benim için çalışıyor. Ee, ya bırak ne çalışıyor ya aplikasyon indiriyoruz işe yaramıyor üstümüze şey sürüyoruz. O hakikaten işe yarıyor mu o aplikasyon ya? Yaramıyor işte onu söylüyorum. Ama çok ben onu birçok kişiden duydum süper Vallahi, falan. Valla o galiba plasebo etkisi öyle söyleyeyim. Sivrisinekler üzerinde mi? Yok kendi üstümüzde. Yani ısırmadığına mı inanıyoruz? Kalkınca hatırıtır nasıl kaşınıyorsun o zaman? İşte orada mesela seni 3 tanesi sokuyor, beni 1 tanesi sokuyor. O zaman ben şey alıyorum, tabii ki aplikasyon etkisi diyerek yani kendimi rahatlatıyorum. Yani inananlar için o aplikasyon ömre bedel ömre diyebilir Ömre bedel, misin? halbisi tamamen genetik. Damla Hanım demiş ki bulduğunda hepsini teker teker yırttığın vardır demiş. Ne? Eski sevgili Eski ayakkabı, sevgili kutusu, ayakkabı fotoğraf, fotoğraf konuları fotoğraf birleştir. E, tabii canım, Bu ne yaparsınız işte diye sormak teker teker istiyorum ben aslında. Yırttığın vardır ama çok pişmanım şimdi. Yapma, yani Let It Go yapmalı demiş. Let It Go. Ha, let It Go. İngilizce bitirmiş. Na na na na. Let It Go şarkısı çalacağım birazdan. Bir kısmını İngilizce bitirmiş. Çok manidar gerçekten Damla Hanım'ın söylediği. Evet, bak. Let It Go diye bir şarkı vardır değil mi? Bakayım. Let, let It Be var. Olur mu? Let It Olur. Go veya Let It go Be. Di, be. Evet, Olur bakıyorum. yani. bakıyorum. Let It Go, Def Leppard, Let It Go, Luba. Let It Go'yu vazgeçtim. Let It Be diyorum ben. Valla Ledit B olsun. Ledit Go olmasın da Ledit B olsun. Damla Hanım, istek şarkınızı çalıyoruz. Valla al Ledit B çalıyoruz. Valla alsana Ledit B Damla bunu Hanım. Iste bunu istemiştiniz değil mi tahmin ediyoruz öyle anladık biz. Çok iyi radyocular abi çok iyi radyocular. Bir gün mükemmel bir gün olacak.